Ağuzzu bilya him ne şeytanı racim Bismillahirrahmanirrahim İnnalhamdillahi nahmedu ve nesayinuhu ve nesafiru ve nagozzu ne bilya ve misiyat amalina Men yehdihi lahu ve men yulil falahadiyle ve eşşeden la ilahillallah wa tehu la shirkile ve eşşeden muhammedan abduhu ve rasulu Emabat fainastaqal hadis kitabullah ve khair alhedihi di muhammedin sallahu ve sallam ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'âh ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Evet, tefsir dersimizde Zariyat Suresindeyiz. 51. Sure Mekke döneminde nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet, and olsun esip savuranlara. Ebu Teyyib'den gelen rivayette Ali bin Ebital Rady olan Kufe'de minbere çıktı ve bana Allah'ın kitabından hangi ayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi sünnetini sorarsanız size onu haber veririm dedi. İbnül Kevva kalkıp ey müminlerin emiri, Allah Teala'nın esip savuranlara kavlinin manası nedir? Yani ve zariyati zerva kavlinin manası nedir diye sordu. Ali radıyallan rüzgardır dedi. Mücahit rahinullah da ezariyat kelimesi rüzgarlar demektir demiştir. İki, ağır yük taşıyanlara, yine Ebu Tüfeil'in rivayeti parça parça her ayette aktarılmıştır. Yani uzunca bir rivayet. İbnül Kevva ağır yük taşıyanlara kavlinin anlamı nedir diye sorunca Ali Radyalan buluttur dedi. Mücahit Rahimullah'tan gelen rivayette de kastedilenin yağmur yüklü bulutlar olduğunu söylemiştir. Üç, sonra kolaylıkla akıp gidenlere. Ebu Tüfeil'in rivayetinde İbnül Kevva, bu ayeti soruyor anlamını. Ali radıyallah gemilerdir dedi. Yani kolaylıkla akıp giden gemilerdir. Aynı şeyi Mücahit Ramilullah da söylemiştir. 4. Sonra işi taksim edenlere i̇bnül Keva bu ayetin anlamını sorunca Ali radıyallah meleklerdir dedi. Sonra i̇bnül Keva aydaki şu siyahlık nedir dedi. Ali radıyallah dedi ki ''Biz geceyi ve gündüzü birer ayet kıldık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca yılların sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin alametini silip aydınlatan gündüzün alametini getirdik.'' İsra 12. ayetini söyledi ve şöyle devam etti. ''Ey İbnül Kevva, vallahi sen ilim arzulanmıyor ancak inatlaşmak istiyorsun. Madem inatlaşıyorsun, söyle bakalım ey İbnül Kevva, Rabbin kimdir?'' ''İbnül Kevva dedi ki Allah'tır.'' Ali radiyalan insanların mevlası kimdir dedi. İbnül Kevva Allah'tır deyince Ali radiyalan şöyle dedi. Yalan söyledin. Allah iman edenlerin mevlasıdır. Kafirlerin ise mevlası yoktur. Evet bunu Abdül Rezzak tefsirinde Ziyaülmaktisi el-Muhtare'de hakim Taberi tefsirinde Haris bin Nebi Usami Müsnedi'nde ve Beyhak Şuab-ı İman'da sayısınaplar rivayet etmiştir. Bu İbnül Kevva kurrağların önde gelenlerindendi. Ali radıyallahu anh'a karşı ayaklanan hariciler arasında bulunmuştur. İşte bu şekildeki soruları da bunun menheci olarak selefin menhecinden uzak bir yaklaşım içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani kulluğuyla ilgili, Allah azze ve celle'nin vacip kıldığı ile ilgili şeylerden ziyade Böyle daha çok müteşabihlere dalan şeylerin peşinde gidiyorlar. Allah Azze ve Celle'nin kitabında haber verdiği gibi. Mücahit dedi ki, bu ayette kastedilen edilen Allah'ın emriyle Allah'ın dilediği kimselere inen, kimselere inen meleklerdir. Yani fel mukassimati emra kavlinde kast edilen meleklerdir demiştir o da. 5. Size vaat edilmekte olan hiç tartışmasız doğrudur ve şüphesiz ki din elbette gerçekleşecektir. Mücahit dedi ki kıyamet günü elbette gerçekleşecektir. Etliğin kelimesiyle kastedilen amellerin karşılığı olan sevapların ve hak edilen cezanın görüleceği hesap günüdür. Allah kullarına amellerinin karşılıklarını verecektir. 7 Andolsun güzelce yaratılmış göğe. İbn Abbas radıyallahuna bu ayette geçen zatil hubuk kavli güzel bir şekilde yaratılmış demektir. Mücahit Rahimullah ve sema-i zatil kavli itinalı bir şekilde inşa edilmiş gök demektir. 8. Gerçekten siz birbirini tutmayan sözler içindesiniz. Yani tutarsız sözler içindesiniz. Katade dedi ki Kur'an'ı bazen tasdik eder bazen de yalanlarlar. 9. Ondan çevrilen çevrilir. Hasan el-Basri Rahimullah dedi ki Yufeku anhum men ufik kavli Haktan uzaklaşanlar daha da uzaklaştırılır demektir. Yani ilk önce kişi haktan uzaklaşmayı kendisi seçiyor, kendisi tercih ediyor. O da iyice hakka karşı kör ediliyor. Katade dedi ki bugün Allah'ın kitabından döndürülen döndürülür. 10. Kahrolsun o yalan söyleyenler. Kutilel harrasun i̇bn Abbas radıyallahu ayetin anlamı şüphe içinde olanlara lanet olsun demektir demiştir. Mücahit dedi ki bunlar yalan söylemeyi adet haline getirenlerdir harras ile kastedilen. Katade Raymullah da bunlar zanehli kimselerdir dedi. 11- Onlar ki kuşatıcı bir cehalet içinde gafil kimselerdir i̇bn Abbas radiyallahu anh'a bunlar sapıklıkları içinde ısrarla diretenlerdir demiştir. Katade bunlar hakka karşı bir körlük ve şüphe içindedirler demiştir. Mücahit de bunların kalpleri hakka karşı bir kılıf içindedir. 12. Din günü ne zaman diye sorarlar. Mücahit dedi ki hesap gününün ne zaman geleceğini sorarlar. 13. O gün onlar ateşin üstünde tutulup eritilecekler i̇bn Abbas radıyallahu anh'a bu ayette geçen yuftenun kavli, azap görürler demektir. Mücahit Rahimullah da saflığını öğrenmek için altının ateşin üzerinde tutulması gibi cehennem ateşinde yakılıp cezalandırılacaklardır demiştir. 14. Tadın fitnenizi. Bu sizin pek acele isteyip durduğunuz şeydir. Mücahit Rahimullah, zûgu fitnetekun kavli, yakılışınızı. Tadın demektir. Katade dedi ki azaba maruz kaldıklarında kendilerine sizin için hazırlanmış olan azabı tadın denilir. 15. Şüphesiz muttakiler cennetlerde ve pınarlardadırlar. 16. Rablerinden kendilerine verdiğini alırlar. Çünkü onlar bundan önce ihsanda bulunanlardı, muhsinler idi. Evet, muttakiler, yani sakınanlar, Allah'ın emirlerini yerine getirerek ve yasaklarından kaçınarak sakınanlardır. Muhsinler, ihsan kavli önemli bir mesele ihsan. Cibril aleyhisselamın Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a bir insan suretine gelip de oradan ayrıldığını Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, bu kardeşiniz Cibril size dininizi öğretmeye geldi diye tarif ettiği şey de Malumunuz olduğu üzere imanı soruyor, İslam'ı soruyor, ihsan'ı soruyor ve kıyametsin bazı alametlerini soruyor. İşte bunların hepsi din e, kapsamı içerisindedir. Yani iman, İslam, ihsan. İhsan'ın en önemli rüknü Allah Azze ve Celle'ye karşı ihsandır. Bu sebeple bu hadiste, Cibril hadisinde e, Allah Azze ve Celle'ye karşı ihsan zikredilmiştir. Bu Ömer bin Hattab Radyalant'tan gelmiştir. Müslüm'ün Ebu Hureyre Radyalant'tan muhtasar olarak rivayetinde sen onu görmesen de her an Rabbini görüyormuş gibi ibadet etmendir. İhsan diye tarif etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu Allah Azze ve Celle'ye karşı ihsandır. Diğer bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle'nin her şeyde ihsanı yazdığını, yani farz kıldığını, din kıldığını belirtmiştir. Hatta hayvan boğazlarken dahi bıçağı bilerek, güzelce bilemek, kör bıçakla hayvanı kesmemek, işte... Bunun gibi hayvanlara dahi uygulamalarda merhamet bunların hepsi ihsan kapsamındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğim kavlinde de yine insanlar arasındaki, Müslümanlar arasındaki ilişkilerde ihsan e, vurgulanmıştır. Yani güzel ahlakın temelini bu ihsan oluşturur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, muhsin muhsinlerden nasıl olurum diye soran bir kimseye Şöyle tarif etmiştir. Eğer komşuların, yakınların, etrafındaki insanlar e, sana iyi bir insandır, muhsin bir kimsedir diyorsa sen e, e, muhsinsindir diye tarif ediyor bunu. Yani insanlar arasında ilişkilerde de böyle bir düzenleme getiriyor İslam. Yani ihsan şubesi. Demek ki insanlar arasındaki ilişkilerde de bir ihsan söz konusu. Yani Allah'a karşı, insanlara karşı, insanların kafir olanı var, mümin olanı var, Müslüman olanı var, münafık olanı var hayvanlara karşı yani muhatap olduğun her varlığa karşı bir ihsanla mükellefiyeti var insanın. Mesela Müslümanlarla ilişkilerinde işte kişinin kendisi için istediği şeyi Müslüman kardeş için istemedikçe, İman etmiş olmayacağı Enes Radyalan'ta gelen bir rivayete Sayın Müslim'de Bukhar ve Müslim'de rivayet edilmiştir. Muaz Bin Cebel Radyalan'ta şöyle bir ile geliyor. Aynı şekilde kendisi için istediği şeyi Müslüman kardeş için istemedikçe bir de kendisi için istemediği kötülüğü de kardeş için istemedikçe iman etmiş olmazsınız diye bildiriliyor bu. İslam'da bu diğergamlık İsa yani din kardeşini Maslahatlarını kendi maslahatlarının nezlesinde görmen. Hatta onun maslahatını kendi maslahatlarının daha üstünde tutman. Bu sadece maddi anlamda değil. Manevi de olabilir. Nasıl ki işte alışverişte, pazarlıkta mesela ihsan nasıl tarif edilir? Fıkıh kitaplarında bunun örnekleri vardır. Alışverişte ihsan sahibi olmak, muhsinlerden olmak. Mesela pazarlık sünnettir diyorlar. Halk arasında böyle bir yanlış bir algı var. Böyle bir sünnet yok. Yani Halk arasında yapılan pazarlık gibi bir sünnet yok. En fazla ne vardır? İşte şu, şu fiyata olur mu? Olursa olur, olmazsa olmaz. Bu kadar. Daha fazlası yok. İşte zorlayıp illa beş olsun, üç olsun. Bunun gibi böyle şeyler yok. Tek bir şey vardır imkanına göre. İşte şu fiyat olur mu, olmaz mı? Buradaki ihsan ise adam beş diyorsa senin altı lira, yedi lira vermendir. İhsan budur. Aynı şekilde satıcı iken ihsan, e, kardeşin senden e, böyle bir... E, alışverişte bulun zaman senin ona ikramda bulunmandır. Bunların hepsi karşılıklı olacak şeylerdir. Bu Müslüman'ın Müslüman'a karşı davranışlarında maddi ve manevi bütün durumlarını ilgilendiren bir durum. Yani kendi nefsine kardeşini tercih etmen. Bu daha üst bir mertebe. Yani empati diyorlar ya şimdi bu işin duygusal boyutu kendini işte karşıdakinin yerine koymak. Mesela eşinle ilişkilerinde çocuğunla ilişkilerinde iş yerinde çalıştığın Kişilerle, patronunla, amirinle veya memurunla ilişkilerde bunların hepsinde bu ihsanı gözetmek aynı şekilde Allah Azze ve Celle'ye karşı ihsanın bir gereğidir. Nasıl? Yaptığın her bir iyilikte onun karşılığını insanlardan değil Allah Azze ve Celle'den beklenti içerisinde olarak yapmak. Mesela birisine bir iyilikte bulunuyorsun, ikramda bulunuyorsun fakat o sana kötülük ediyor. O ihsanın gereğine göre davranmıyor. Bu seversen o ihsanı kestiğinde ihsan etmiş olmuyorsun. Muhsinlerden olmuyorsun. Çünkü sen karşını Allah'tan bekleyerek yapıyorsun. Allah'ın vereceği karşılıktan da ümit kesilmez. Bu bakımdan insanlardan gelecek sıkıntılardan dolayı ihsan kesilmez. Nur suresinde ilk hadisesi anlatılıyor bu ayetlerde başından itibaren. Bununla ilgili bir olay var biliyorsunuz. Ebu radıyallahu anh'ın kölesi. Misbah bin Usase, bu İf Kadisesi'ne katılanlardan birisiydi. Hatta bu işte biraz bayağı işin içerisine girmiş olanlardan birisiydi. Ebu Bekir çokça ihsanda bulundu, iyilikte bulunduğu bir kölesi. Ve Ayşe Radiyallar'a hakkında bir iftira atılıyor. Münafıklar tarafından bu işte elebaşlık yapıyor bir nevi bu kölesi de. Bunun üzerine Ebu Bekir Radiyallar ona bir daha iyilik yapmayacağını, Dair bir yemin ediyor. Allah Azze ve Celle bu tavrının da kınayan bir ayet indiriyor. Yani iyilik edenler iyiliklerini kesmesinler diyerek. Bunun üzerine Ebubekir Radiyalan böyle bir düşüncesinden de tövbe ediyor. Yani düşün senin kızına böyle bir iftira atılıyor. Bu iftirada elebaşlık yapan kişi senin kol kanat gerdin, bütün ihtiyaçlarını karşıladığın bir kölen. Böyle bir pisliğe karıştığı için ondan bütün hayrını, hasenatını kesiyorsun. Allah Azze Celle bundan dolayı Ebubekir Radiyallahu anh'ı kınayan bir ayet indiriyor. Ve Ebubekir Radiyallahu anh bu işten tevbe ediyor. İşte muhsinlerden olmak böyle bir şey. Tıpkı Ey Allah'ın Resulü diyen, benim işte bir takım akrabalarım var. Ben onlara hep iyilik yapıyorum. Ama onlar bana hep kötülük yapıyor. Ben onlara sıla-i yaptıkça onlar benden alaka kesiyor. Sen gerçekten bunu yapıyorsan Onlara kül yediriyorsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani yaptığın iyiliğin karşılığını kesinlikle insanlardan beklemeyip, Allah'tan bekleyerek yapmaktır ihsan. Kişi muhsinlerden yapacak şey budur. İşte Allah'a karşı, Müslüman kullara karşı, e, hayvanlara karşı bu ihsanı gözeten bu ayette bahsedilen muhsinlerdendir. Müslümanlara karşı dedik, bir de kafirlerin kısımları var. Mesela Mümtehine suresinin 8-9. ayetlerinde kafirlerde iki kısma ayrılıyor. Müslümanlara karşı davranışları bakımından. Dininden dolayı sana düşmanlık eden, seni yurdundan çıkarmaya kalkan kafirler, bunlar ihsanı hak etmezler ama dininden dolayı sana düşmanlık etmeyen, seni yurtlarından çıkarmaya, yurdundan çıkarmaya kalkmayan kimselere gelince bunlara iyilik ve ihsanla muamele etmenizde sakınca yoktur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kafirlerinde böyle kısımları var. Yani kafirlere bile eğer dinle doğrudan düşmanlık eden kimselerden değilse bunlara bile ihsanda bulunmak söz konusudur. Yani her şeyde ihsanı yazmıştır Allah Azze ve Celle. Evet, 17-17. Gecenin az bir bölümünde uyurlardı. İşte bu muttakilerin, cennet ehli olan kimselerin basıflarından bir diğeri, gecenin az bir bölümünde uyumaları. İbn Abbas Radyalan'da diyor ki, ayetin anlamı geceleri pek az uyurlardı demektir. Enes Radyalan diyor ki, ayetin anlamı uyanırlar ve akşam namazı ile yatsı namazı arasında nafile namaz kılarlardı demektir. Katade dedi ki, Hasan el Basri bu ayeti şöyle açıkladı. Gecenin çok az bir kısmını uykuyla geçirirlerdi şeklinde açıkladı. Mutarrek bin Abdillah ise şöyle dedi. Gecesinde ibadet etmedikleri günleri çok az olurdu. Yani gece namaz kılmadıkları veya kıraat, gece ibadeti yapmadıkları çok az olurdu. Genellikle geceyi değerlendirirlerdi. Mücahit dedi ki, gecenin tümünü teheccüd namazı kılmadan uykuyla geçirmezlerdi. Yani gecenin tümünü uykuyla geçirmezlerdi. Bir kısmında gece namazı kılarlardı. 18. Onlar seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. i̇bn Ömer Radyalanma dedi ki, ayet, onlar seher vakitlerinde namaz kılarlar demektir, demiştir. İbn-i seher gecenin son üçte birlik bölümüdür, demiştir. Yani fecin doğmasına en yakın olan zaman dilimi. Rifa'a el-Cüheni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah gecenin yarısı veya üçte ikisi geçinceye kadar mühlet verir. Fecir duana kadar şöyle buyurur. Kullarım benden başkasından istekte bulunmasınlar. Kim benden isterse ona icabet ederim. Kim benden isterse ona veririm. Benden bağışlanma dileyeni bağışlarım. Evet bunu İbn-i Mace sahip-i rivayet etmiştir. Burada eee Tabii ki bu seher vaktinde istiğfar edenler, bu istiğfardan faydalananlar, gece ibadetinden faydalananlar elbette ki tevhid ve sünnet ehli olan kimselerdir. Çünkü amellerin Allah katında kabulü bu iki şarta bağlıdır. O amelin sadece Allah'a halis kılınması ve sünnete mutabık icra edilmesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne Ramazan'da ne Ramazan dışında Ayşe radiyallahu anhadan gelen rivayette 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı demiştir. Yani teravih, Ramazan ayında e, gece namaz kılınırsa bunlar da teravih oluyor biliyorsunuz. Ramazan dışında kılınanlarda da işte e, teheccüd, gece namazı. Ne Ramazan'da ne Ramazan dışında 11 rekattan fazla yapmazdı bu namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Bundan fazla yapmak dolayısıyla sünnete muhalefettir. Yani bu fazlete kavuşmak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittibayla kayıtlıdır. Ama şunu yapabilir kişi, mesela kıyamını uzatır, kıraatini mesela hatimle kılar bu gece namazını. İşte e, rükusunu uzatabilir, secdelerini uzatabilir. 11 rekatla hatta 2 rekatla bile e, o gece namazı kılınacak vaktin tamamını değerlendirebilir. Yani namazı uzatarak. Namazı uzatmak meşrudur ama rekat sayılarını artırmak meşru değildir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. Bu konuda da sünnete riayet etmek önemlidir. Bundan daha önemlisi tevhide riayet etmektir. Mesela e, tasavvufçular umumiyetle işte gece namazını en çok ihya eden kimseler olarak bilinirler. Hayır onlar gece namazını imha eden, şu gece seher vaktini imha eden kimselerdir. Birincisi eğer Az önce bahsettiğimiz sünnete ittibayı gözetmemeleri. İkincisi tevhidi gözetmemeleri. Bu e, mesela bu kutsi hadiste ne buyuruluyor? Allah gecenin yarısı veya üçte ikisi geçinceye kadar mühlet verir. Tecir duana kadar da şöyle buyurur. Kullarım benden başkasından istemesinler. Yani duada beni birlesinler. Benden gayrısına seslenip istemesinler. Sufiler genel olarak Allah'tan gayrına dua ediyorlar ve bu gecenin faziletini, gece ibadetinin faziletini de tamamen imha ediyorlar. Yani onlar asıl aslında geceyi ihya edenler değil, imha edenlerdir. Şirkleriyle ve bidatleriyle. Bu bakımda sadece iki rekat namaz kılsa bir kimse, bir arkasına vitre ekleyerek, üç rekat gece namazı olarak bunu kılsa, tevhid üzere bunu yapsa, sünnete ittiba ederek yapsa, işte başkalarının işte gece boyu yüz rekat uzatarak, söyle böyle bir sürü e, ibadetlerinden çok çok aladır. Çünkü diğeri çöptür. Allah'a ortak koşulan ibadetler çöptür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba edilmeden yapılan ibadetler Allah nezdinde makbul değildir. E, bu bakımdan bu fazileti e, tevhid ve sünnet elinin özellikle kaçırmaması gerekir. Az da olsa devamlı olması önemlidir burada. 19- mallarında, dilenenin ve muhtacında bir hakkı vardır. Katade dedi ki, bu ayette geçenler Müslümanların fakirleridir. Lissaili kelimesi, başkalarına el açıp dilenen kişidir. mahrum kelimesi ise, iffetli davranıp yoksul olmasına rağmen başkalarına el açmayandır. Ey Ademoğlu, her ikisinde senin üzerinde hakkı vardır. Yani muhtaç durumda olup da, dilenen, senin istekte bulunan Müslüman fakirin, senin üstünde bir hakkı vardır. Onun isteğini karşıla, ihtiyacını karşıla. Bir de e, iffetinden dolayı kimseden bir şey isteyemeyen, hakikatte muhtaç olup da kimseden bir şey isteyemeyen kimseler vardır. Onun da hakkını gözet. Yönlendirmesi var burada. Ebu Ureyre Radiyalanter, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miskin kişi bir iki hurma veya bir iki lokma için dolaşıp başkalarına el açan kişi değildir. Sahabeler peki miskin kimdir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine yetecek malı olmayan, yeri bilinmediği için de kendisine sadaka verilemeyen kişidir ki muhtaç olan kişi de budur. Yani e, bahsettiğimiz durum. Bunu Ahmet İbn-i ve Ebu Davud sayısınatla rivayet etmişlerdir. 20- Yeryüzünde kesin bir bilgiyle iman edecek olanlar için ayetler vardır. Katade dedi ki ibret almak isteyenler için yeryüzünde ibretler vardır. 21 ve kendi nefislerinizde de yine de görmüyor musunuz? Evet bu Fusilet suresi 53. ayetin tefsirinde açıkladığımız durum. Yani afakta ve enfüste. Afak burada yeryüzü olarak tanımlanıyor. Yeryüzünde ibretler vardır. Aynı şekilde nefislerde de ibretler vardır. Bunun açıklamasını defalarca yaptık, geçen hafta da yaptık. Yani dış Allah Azze ve Allah'a imana zorlayan deliller ve insanın içinde fıtratında imana zorlayan deliller vardır. Katade şöyle diyor. Düşünenler ve ibret almak isteyenler için insanın kendi yaratılışında da ibretler vardır. Kendi yaratılışı üzerinde düşünen kişi, ekrem yerlerinin ibadet için hareketli ve yumuşak kılındığını görecektir. 22. Gökte rızkınız vardır ve size vaat edilen de. Mücahit ki, semadaki rızık cennettir. Vaat edilen ise hayır ve şerdir. 23. İşte göğün ve yerin Rabbini andolsun ki şüphesiz o sizin konuştuklarınız kadar elbette bir gerçektir. Evet. Buradan itibaren İbrahim aleyhisselamın misafirleriyle ilgili kıssa başlıyor. 24. ayet. İbrahim'in şerefi kılmış misafirlerin haberi sana geldi mi? Hani yanına girdiklerinde selam demişlerdi, o da selam demişti. Yabancı bir topluluk. Hemen sezdirmeden ailesine gidip çok geçmeden semiz bir buza ile geldi. de dedi ki o zamanlar İbrahim Aleyhisselam'ın sahibi olduğu mallar genel olarak sığırlardan oluşuyordu. 27. ayet Onu önlerine yaklaştırıp yemez misiniz dedi. İçinde onlardan gizli bir korku duydu. Korkma dediler ve ona bilgili bir oğul müjdesini verdiler. Katade dedi ki, Araplar kendilerine bir misafir gelip de misafir sunulan yemekleri yemezse onun hayırla gelmeyip şer düşündüğünü zannederlerdi. Sonra melekler ne için geldiklerini söylediler. Mücahit dedi ki, bilgili bir oğlu ile kastedilen İsmail aleyhisselamdır. 29. Bunun üzerine hanımı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak kısır yaşlı bir kadın dedi. İbn-i Abbas radiyalarına sarratin kelimesi çığlık demektir. Fesakket kelimesi de tokat vurdu demektir. Süddi Rahimullah dedi ki Allah Teala melekleri Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak etmeleri için gönderince melekler genç adam suretine yola çıktılar ve İbrahim Aleyhisselam'a misafir oldular. İbrahim Aleyhisselam onları görünce saygı gösterip ailesinin yanına giderek semiz bir buzağı getirdi ve kızgın taşların üzerinde pişirdi. Sonra gidip yanlarına oturdu ve Sare kendilerine hizmet etmeye başladı. Buzayı misafirlere ikram edip yemeyecek misiniz diye sorunca melekler, ''Ey İbrahim, biz ücretini vermeden hiçbir yemeği yemeyiz.'' dediler. İbrahim aleyhisselam, ''Bu yemeğin bir ücreti vardır.'' deyince melekler, ''Ücreti nedir?'' diye sordular. İbrahim aleyhisselam, yemeye başlarken Allah'ın adını zikretmeniz, sonunda da Allah'a hamd etmenizdir.'' dedi. Cibril, Mikail'e bakıp, ''Rabbinin onu dost edinmesi hakkıdır.'' dedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onlardan korktu. İbrahim Aleyhisselam'ın onlara ikramda bulunduğunu gören ve kendisi de hizmetlerinde bulunan Sare gülerek, ''Şu misafirlerimize hayret doğrusu, biz onlara verdiğimiz değerden duayı kendi ellerimizle hizmet etmemize rağmen yemeğimizi yemiyorlar.'' dedi. Bunun üzerine Cibril Sare'ye, ismi İshak olan bir çocuğunun olacağını müjdelerim. Ondan sonra da Yakup adında bir çocuk olacaktır.'' dedi. Sarı şaşkınlıkla yüzünü çarptı. Karşıçılık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak "Ben kısır bir kocamış kadınım." dedi. Bu ayeti okudu ve buna bu ayet buna işaret etmektedir diyor Sütti. Sonra Sarı "Vay halime! Ben kocamış bir kadın ve şu eşim de bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım?" Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey dedi. Hud suresi 72. ayet. Evet bunu Taberi süttiden Hasan bir isnatla rivayet ediyor. Evet, Mücahit'den rivayete göre burada müjdelenen alim, bilgin oğul ile kastelenen İsmail Aleyhisselam'dır. Süddi bunu İsrailiyat e, rivayetlerden aktardığı için burada İshak olarak geçiyor. 30 dediler ki bu böyledir Rabbim buyurdu. Şüphesiz o hakim ve alimdir. 31 dedi ki ey elçiler o halde asıl işiniz nedir? Dediler ki şüphe yok ki biz günahkar bir topluğa gönderildik. Üzerlerine çamurdan taşlar atalım diye. Rabbinin katında ölçüyü kaçıranlar için işaretlenmiştir. i̇bn Abbas radyalanma bu ayette geçen müsevveme kelimesi işaretlenmiş demektir dedi. Yani bugün nasıl tepkili jetler diyorlar. Bu, onlara atılacak taşlar da hepsinin sahipleri bellidir isimleri bellidir. O taşlar ancak o sahiplerini, o helak hak eden kimseleri bulacak, onları helak edecek şekildedir. 35. Bu arada müminlerden orada kim varsa çıkardık. Ne var ki orada Müslümanlardan bir ev halkından başkasını bulamadık de dedi ki şayet daha fazla Müslüman olsaydı allah Teala onları da kurtarırdı. Zira allah Teala'nın katında iman sahiplerinin bu imanı karşılıksız bırakılmaz ve asla heba edilmez. Burada yine bu son iki okuduğumuz iki ayette mürceye reddiye vardır. Bu arada müminlerden orada kim varsa çıkardık. Burada müminler e, diye niteleniyor. Bir sonraki ayette ne var ki orada Müslümanlardan bir ev halkından başkasını bulamadık. Deniliyor. Ve orada acı bir azaptan korkanlar için bir alamet bıraktık. 37. ayet. Evet. E, İbni Kayyumraymalar şöyle demiştir. Bu ev halkından kastedilen Lut Aleyhisselam'ın ailesidir. Yani Müslüman bir ev halkından başkasını bulamadık. E, bu Lut Aleyhisselam'ın Ailesidir Çünkü Lut Aleyhisselam'ın hanımı gerçekte iman eden bir kadın değildi. Ancak zahiren Müslüman görünen biriydi. Bu yüzden hane halkı için Müslüman terimi kullanılmıştır. Lut Aleyhisselam'ın hanımı bu Müslüman hanede bulunanlardan idi. Ancak azaptan kurtulanlar arasında yer almamıştır. İşte mürceye reddiye olan kısım incelik burada. Orada müminlerden kim varsa çıkardık. Yani müminler kurtarılıyor. Fakat orada Müslümanlardan bir ev, ev halkından başkasına bulamadık. Burada işte Lut'un hanımı e, Müslüman, zahiren Müslüman ama hakikatte münafıklardan idi. Yani iman etmiş görünen fakat içinde kührü gizleyenlerden idi. Bu yüzden ona Müslüman deniliyor zahiren. Ama müminlerden mi? Azaptan kurtulacak müminlerden değil. Tıpkı işte kıyamet ahvali anlatılırken Müslümin uzunca rivayet ettiği hadiste. İşte Allah Azze ve Celle hoş bir rüzgar gönderecek, kalbinde iman olan herkesin canları alınacak bu rüzgarla. Geriye münafık ve kafirler kalacak. Yani dünya bakımında Müslüman namaz kılacak, belki bu ibadetlerini yapacak ama iman edenlerden değil, kalbi iman etmiş olanlardan değil, kıyamet işte böylelerin üzerine kopacak. Fakat gerçekten iman etmiş olanların canları o hoş rüzgarla alınacak buyruluyor. Evet. 38. ayet ve sonrasında Musa Aleyhisselam'ın Firavuna gönderilmesi, sonra Ad kavmi ve kavmi, Semut kavmi'nin e, kıssalarına işaret edilecek. Sonraki derste inşallah devam ederiz. E, sureyi de o zaman tamamlarız inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve stafur ve töb